2020 yılında başlanacak santral dünyanın en büyük deniz üstü rüzgar santrali olan Greater Gabbard'ı da 3 türbin fazlasıyla geçerek en büyük rüzgar santrali unvanını Japonya'ya taşıyacak tabii ki o zamana kadar daha büyüğü yapılmazsa. Bir diğer gelişme ise Fukushima'nın ülkenin en büyük solar çiftliğini yani güneş çiftliğini de kurmaya hazırlanıyor olması. Japonlar kendi ülkelerinde gerçeği gördüler. Niye Türkiye bu konuda hala ayak diyor. Anlamak mümkün değil. Trünıklerden vazgeçip yenilenebilir enerjilere gerekli olan yatırımı ve teşvikleri vermek için. Rüzgar santrallerinde en büyük yarışını bir kenara koyalım. Yeni nesil rüzgar rüzgar santralleri için de farklı modeller, farklı ülkelerde denenmeye başlandı. Derin sularda da çalışan yeni rüzgar santralinin en gelişmiş modelinin adı